Bir şey söylemeden ingilizmeyeceğim. Gene ki sûre hucuratta Hucarat'ta ayet üzerime. Biri birinizle seslenir gibi resul Ekrem'e seslenmeyiniz diyor Allah-u Subhanehu Allah. ve Teala. Yani Birbirimize Ahmet, Mehmet, Ali diye sesleniriz değil mi? <gülüyor> Sakın ha! Siz resul Ekrem'e böyle seslenmeyiniz. Biri birinizle seslenir gibi Peygamber'e seslenirsiniz. amellerinizi, ellerinizi, sevaplarınızı hallederim. Batıl karanlığı az Allah. Onun için Resul-i ismini ismi işittiğim vakitte selam selam okuyacaksınız Resul-i Ekrem'e. Onun için bazı hafızı denverin. Mörd Kıraatı esnasında yahut kaside okuduğu vakitte ya Muhammed diye sallallahu aleyhi seslenmeleri doğru olmaz. Yani Ya Allah, ya Resulallah, ya Ekremel Resul, ya eyyuhel müzzemmilu, ya eyyuhel müddessiru, ya eyyuhel nebi de sevmek daha hayırlıdır. Çünkü Hak Sef'ane ve Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine ya Muhammed diye hiç hitap etmemiştir. Yoktur hitap. O sen bakma şimdi tefsirlerde yazıyorlar böyle. Onu halk anlamıyor da anlasın diye. Kul, ya Muhammed söyle, böyle estağfurullah. Öyle yok. Kul, ya ekmelen rusul, ey sevgili, resullerin en kamili, en mükemmel olan Muhammed'im demektir o. Kur'an'da dört yerde ismin nevi geçiyor. Bunlar da peygamberin sıfatlarıyla beraber. Ve huvellezî arsele resûlehu bil huda ve dînil hakkı liyüzhirâhu aleddîn-i küllî ve cefâ billâhî şehîden Muhammedun Resûlullah. Bir yerde... Ve ma illa Rasul kan khaled min kablihi Bir yerde, maçanne Muhammed aba ahadı min رجال Cumhurla ki Rasulullah ve Hatemet Nebiyi İslam dini demek, edep, terbiye, adat din demektir. Ağzına geleni söyle, eline geleni ye, diline geleni de böyle olmaz. Diline de sahip olacaksın, uskuro da sahip, eline beline diline de sahip olacaksın, uskuro da sahip olacaksın. Hani Rasulüklem sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde. Tekrar tekrar, tekrar, tekrar söylüyor Resul-i Ekrem üzerine. Çok terbiyeyle alınmak lazımdır. Ümmeti Muhammed'in başına gelen felaketlerin sebebi Resul-i Ekrem'e hürmeti kesmişlerdir. Hürmeti kaldırmışlardır. Allah onların üzerine musibet verdi. Bu kadar. Kestirme yolda. resul Ekrem azizdir. Allah semavatın ve aldın sahibi Allah ona tazim eder. Kur'an'da zikrettiği gibi her cuma günü her camide... Bey izn efendiler onun şanını Allah'ın ayetiyle ilan ederler. İnna ve melekatehu yusalluna <gülüyor> ale'n-nebi. Ya ayuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu taslimati. Manaası şu yani denizden bir katre şemsde bir zerre, topraktan bir zerre, şemsden bir huzme. Ben Allah'lığımla meleklerimle beraber muttasilen Resul-ü Ekrem'e salat ediyorum. Resulüme ey iman ey beni birleyenler, beni tevhid edenler siz de Habib-i Muhammed'e salat ediniz diyor şeref bana geçiyoruz.